Kişinin artık kendisine düşen bir görev var. O anladığı şeyde ne yapmak? Samimiyetle amel etmek. O yüzden bakın en önemlisi budur kardeşler. Çünkü biz diyoruz ya diğer örneklerde ne örnek verdik? <gülüyor> i̇şte imanla attırıyor, destekliyor. İyi de sen yani sahih menhe sahih üzerine olmadıktan sonra sen imanının attığını zannedersin. Problem burada. O yüzden en önemlisi budur diyoruz. Ki bu <gülüyor> peşinden ameli gerektirirse zaten tamam olur. O yüzden bakın bu dördüncü hususa dikkat edin. İlmi bazı ususlar var. Şeyh İbni Hüseymin diyor ki ayeti dör, dörde oku başlı. Dördüncü ayeti doğru bir şekilde anlamak. Evet. Dördüncüsü ayeti doğru bir şekilde anlamak. Şimdi Şeyh İbn Hüseyin bunu örnek verecek. Ama Şeyh İbn Hüseyin bunu örnek vermeden önce ben birkaç tane örnek vereyim inşallah. Sonra Şeyh İbn Hüseyin'in örneğini de ele alıp dersi bitirelim. Bakın şimdi kardeşler. Diyoruz ki şüphesiz ki ayetlerin nuzul sebeplerini bilmek dikkat edin bakın çok ilmi hoş latifeler var. Şüphesiz ki ayetlerin nuzul sebeplerini bilmek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 belirler ee, ve bize gösterir. O yüzden bakın kardeşler Şeyhül İslam İbni Teymiye ve daha birçok ilim ehli diyor ki nuzul sebebini bilmek ayeti anlamaya yardımcı olur. Diyor. O yüzden Buhari'deki rivayette bakın dikkat edin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 öğrensem deveyle gidebilecek bir yerde yaşadığını da bilsem o kişinin kuşkusuz kalkar onun yanına giderdim. Bakın aslında bu bu rivayet İbn-i bu sözü meşhur ama sözünde çok ince ilmi ve müthiş latifeler var. Bakın diyor ki kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki. Şimdi bu birazdan anlatacakları şeylerin kendi indinde tehditli olacağ olacağına dair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 kimin hakkında indiğini bilmek. Tabii ki bizi ilgilendiren ayetin umumudur. Sebebin hususulu hususiyeti değildir. Asıl itibarıyla budur. Ama senin nerede indiğini bilmen, kimin hakkında indiğini bilmen o olayı ilmi olarak tasavvur etmen anlamına gelir. Anladık mı? Tasavvur etmen anlamına, o meseleyi fıkhetmen anlamına gelir. O yüzden İbn Mesud radıyallahu anh nerede indiğini bildirme, bildirdikten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 Kaydedir. O yüzden bize ehl-i sünnet olarak diyoruz ki bugün fıkıh usulünde ehl-i sünnetin indinde mukarar kılmış tefsir usulü, hadis usulü, fıkıh usulü bunların hepsi sahabe indinde anlam olarak vardı. Ama nedir? Sadece isimlendirilmemişti. Mesela el, as el, el aslu fil eşyai el ibahatu eşyada asıl olan ibahadır eşyada asıl olan helalliktir kaidesi sahabe indinde maruf olan bir durumdu. Ama el aslu fil eşyai el ibahatu diye isimlendirilmemişti tek farkı buydu. Anladık mı kardeşler? Tek farkı neydi?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 Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Evlere kapıdan girin, Allah'tan korkun umulur ki kurtuluşa eresiniz. Ayet bu şimdi tamam mı? Berra radiyallahu anh diyor ki kardeşler bakın bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar hac yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler. Arkalarından girerlerdi. Ensar'dan bir adam hac'tan döndükten sonra eve kapısından girdi.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 Bera radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar hac yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler, arkalarından girerlerdi. Ensardan bir adam haçtan döndükten sonra eve kapısından girdi. Sanki bu fiili sebebiyle insanlar tarafından kınan. Bunun üzerine şu ayetler indirildi. İyi davranış asla evlere arkalarından gir gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Evlere kapılardan girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şimdi... Selef icma etmiştir ki buradaki evlerden maksat bildiğimiz oturulan evlerdir. Ve nuzum sebebi de bu icmanın ispatıdır. Mesela bazı müteahirlere baktığımızda müteahhir müfessirlere ilk dönem değil de selef dönem değil de, bazı müteahhir müfessirlere baktığımızda bu ayeti çok tuhaf bir şekilde tefsir etmişlerdir. Demişlerdir ki buradaki evlerden maksat kadınlardır. Evler kadınlardan kinayedir. Evler nasıl ki boya, Allah'ın boyası, İslam dinine kinayese, evde kadınlara kinayedir. Yani evler kadınlar demektir. Arap dilinde de diyorlar, kadın hakkında ev ifadesi kullanılmıştır ve Arap şiirinden delil getiriyorlar. Evet, hakikaten ben baktım da bizzat o şiirlere. Arap dilinde kadın hakkında kinayi olarak ev kullanılıyor. Kadına ev deniyor. Dolayısıyla Arap dilinde de bunun yeri var.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 Ne yapıyorlar? Modern, daha modern bir ifadeyle daha süslenmiş bir ifadeyle altın önüne sunuyorlar. Halbuki bunların söylediklerinin hepsi zaten geçmişte çıkmış ve el sünnet bunlara cevap vermiş. O yüzden diyorum tefsir usulü çok önemli. Bu çok uzun metrajlı olacak ki birçok bugün e, televizyonlara çıkıp e, insanları saptıran bu bilat evlinin şüphelerini hep ne yapacağız arkadaşlar Allah'ın ismini? Def etmiş olacağız usul ve kaydılar okuyarak. O yüzden diyoruz ki bakın dolayısıyla anlam ne oluyor kapıları ev diye anlarsak İyi davranış asla evlere arkalarından girip girmeniz değil. Yani kadınlara arkalarından girmeniz değildir. Yani ne anlamda? Yani cinsel anlamda, cima anlamında e, evet. İyi davranış asla evlere hayır. İyi davranış evlere arkalarından girmeniz değildir. Ayet bu şekilde. Tamam mı? Asıl iyilik evlere önlerden girmeniz. E, e, asıl iyilik nedir? E, i̇yi davranış nedir? Korunan kimsenin davranışıdır.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 Sonra devam ediyoruz ayete. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Yani evlere arkalarından giren değil, yani kadınlara arkadan yaklaşan değil, önden yaklaşanların davranışıdır aslı iyilik. Olmuş oluyor. Anladık mı? Yani kadınlara perçten yaklaşın. Korunun yani evlere kapılardan girin. Ayette ne diyor? Evlere kapılardan girin. Yani kadınlara perçten yaklaşın. Umulur ki...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 Anladık mı kardeşler? Evet. E, ne dedik kardeşler? <gülüyor> dedik ki e, evleri kadınlar diye anlıyorlar. Zikrediyorlar. Tevil ediyorlar ve öyle ne yapıyorlar? Tefsir ediyorlar. Ancak kardeşler dediğimiz gibi bakın. Bu tefsir siyaka muhalif bir tefsirdir. Yani ayetin önüne ve arkasına ne? Muhalif, muhalif bir tefsirdir. Çünkü bakın bu ayetin önü ve arkası kadına nasıl yaklaşılacağına dair hiçbir ifade yoktur. Ayetin siyak sivakına, önüne arkasında sivak lihakına baktığımızda ne? Kadınlara nasıl yaklaşılacağı siyakında zikredilmemiştir. Kadına nasıl yaklaşılacağıyla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla siyaka muhalif. Buradan reddediyoruz bu tevili. Bu bir. İkincisi, selefin tefsirine muhaliftir bu. Bakın kaideleri peş peşe sıralıyorum. O yüzden anlayın tefsir ilmini bilmekte ne kadar önemli hususlar var. Adam sana geliyor diyor ki kadın ev Arap dilinde kadın demek. Ben böyle anlıyorum. Reddet bunu. Hadi Resulullah'tan şimdi buna dair bir rivayet bulamadık. Reddedelim bunu. İşte bak usul ve kaydeler devreye girdim, girdiği zaman bu türlü batıl şüpheleri ne yapabiliyorsun? Def edebiliyorsun. İşte biz ileriki derslerde hep bunu zaten imale sokacağız. Bütün bu bidat ehlinin şüphelerini getirip bunları def edeceğiz Allah'ın izniyle ki tevhid ehli bir insan, ilim talebisi bir insan sağlam temelleri bina etmiş olsun ilmini. O yüzden dediğimiz gibi bakın bu tevhidi mesela nasıl reddediyoruz? Bir, bu siyaka mukalif Dediğimiz gibi siyakta kadına nasıl yaklaşılacağıyla alakalı bir şey söz konusu değil. İki, selefin tefsirine muhalif bu. Üç, nuzul sebebi. Dedik ya nuzul sebebini bilmenin önemi. Nuzul sebebi manayı tayin eder. Ve biz ve anlamada yardımcı olur. İşte biz nuzul sebebine baktığımızda bunun bilinen evler olduğunu, kadın olmadığını, bildiğimiz evler olduğunu ispatlıyor. Doğru mu? Çünkü neydi nuzul sebebi? Bera radıyallahu anh ne diyordu? Biz Bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar haç yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler, arkalarından girerlerdi. Bildiğimiz evler yani bunlar. Anladık mı kardeşler? He? Bakın, nuzul sebebini bilmek nasıl anlamı tayin etti? O yüzden bakın bu özellikle son dönem müteahirlerde bu ayetin az önce anlattığım batıl veya çok zayıf anlamda tefsir edilmesi yaygınlaşmaya ve meşhur olmaya başladı. Anladık mı kardeşler? Dediğimiz gibi bu siyak sibaka muhalif. Selefin tefsirine muhalif ve nuzul sebebi de bizim söylediğimiz anlamı. Biz derken yani Selefin Ehli Sünnet'in söylediği anlamı ne yapıyor? İspatlıyor, destekliyor. İşte kaideler gerekir. O yüzden bakın kaideleri hızlıca peş peşe sayalım. 1- Siyak'ın hiçbir alakası yok bunların söyledikleriyle. 2- Selefin tefsirine muhalif. Bu da bir kaidedir. 3- Lafzın zahirine ilk anlamına muhalif. Ev dediğin zaman asıl anlamıyla kast edilecek nedir? Bilinen evlerdir. Özel bir karirine getirilmesi... Gerekir. Kadın kast edildiğine dair. 3. Nuzul sebebine ters vesaire vesaire Bunların hepsi kaydedir kardeşler. Anladın kardeşler? İşte bütün bu kaideler, bütün bu kaideleri anlarsanız, bugün işte insanları saptıran insanların ne kadar daralette olduğunu anlarsınız ve şüphelerinin ne kadar çürük ve basit olduğunu ne yaparsanız kardeşler, rahat bir şekilde, çok basit bir şekilde anlarsınız ve getirmiş oldukları şüpheleri rahat bir şekilde def etmiş olursunuz. Mesela kudame ibnu, Maz'un örneği var, daha birçok e, örnek de var aslında ama bunlara girmeyelim, uzar. O yüzden bakın kardeşler, e, Şeyh İbni Hüseymin'in örneğine de bir bakalım. E, Şeyh İbni Hüseymin de müthiş bir örnek veriyor. Bu örnek zaten meşhurdur. Yani bir örnek verecek, nuzul sebebini bilmek, o ayet anlamında ne kadar yardımcı olacakmış net bir şekilde göreceğiz. Biz verdik birkaç örnek ama İbni Hüseymin'in örneğini de şimdi okuyacağız. Evet, buyur kardeş, sesli bir şekilde. Yüce Allah'ın şu buyrukları buna örnektir. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Her kim beyti hac veya umbe yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde onun için bir sakınca yoktur. Bakan 58 Buradaki tavraftan kasıt aralarında say etmektir. Yüce Allah'ın onun için bir sakınca yoktur buyruğunun zahirinden anlaşıldığına göre Safa ile Merve arasında say etme emri nihayet mübahlık ifade eder. Fakat Sahih-i Buhari'de yer alan bir rivayete göre Asım bin Süleyman şöyle demiştir. Enes Bey Malik r.a. Safa ile Merve arasında Safa ile Merve hakkında sordum. Şöyle dedi: Biz ikisinde ikisinde cahiliye ikisinin de, de cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşündeydik. İslam gelince aralarında say etmedik. Bunun üzerine İcaallah şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Her kim beati haceder veya umre yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde onun için bir sakınca yoktur. Buyruğu indirdi. Evet. Devam et. Devam et.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 sakınmalarını evet. reddetmek, reddetmektir. Çünkü, çünkü onlar aralarına sayı say, say etmenin, etmenin. cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşüne sahiptirler. Say etmenin esas hükmü de Yüce Allah'ın Allah'ın alametlerindendir. Buyruğu ile açıklık kazanmış olmaktadır. Evet kardeşler bakın sözün özü şudur kardeşler. Şimdi Şeyh Ebn-i ne diyor Rahim Allah? Diyor ki 4. Ayeti doğru bir şekilde anlamak Yüce Allah'ın şu buyrukları buna örnektir. Şimdi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 İşte bu işgali çözmek için Nuzul sebebine bakıyoruz. Bakın diyor ki İbnü'l-Seymân fakat diyor Sahih Buhari'de yer alan rivayete göre Asım İbnü Süleyman şöyle demiştir. Enes İbnü Malik radıyallahu anha <gülüyor> Enes İbnü Malik radıyallahu anha Sahabe ile Merve hakkında sordum. Şöyle dedi. Biz ikisinin de cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşündeydik. Çünkü cahiliye döneminde bu yapılıyordu. Putlar vardı.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 Ee, şu anki yapacağınız şeyler o anki o zamanki yaptığınız şirki şeylere benziyor da siz de bu yüzden vebal altına gireceksiniz hayır bir sakınca yoktur yapmanızda sizin tavaf anladık mı kardeşler yani sakınca olmaması tavafın hükmünü belirtmekle alakalı değil cahiliye fiilinde yapılan olayı nispetlemekle alakalıdır kıyaslamakla alakalıdır o bağlamda ona nispetle cahiliye dönemindeki yapılan fiile nispetle bir sakıncası yoktur Yoksa umrenin hükmüyle alakalı, farz mı, vacip mi, sünnet mi şeklindeki hükmüyle alakalı değildir. O yüzden, pardon say yapmanın hükmüyle alakalı değildir. O yüzden bir sakınca yoktur diyor. O yüzden Şeyh-i Hüseyin ne diyor devamında? Bununla anlaşıldı ki günahın söz konusu edilmemesinden maksat, yani bir sakınca yoktur demekten maksat, aralarında sayın esas hükmünü açıklamak değildir. Yani say vacip midir, rük, rükün müdür, sünnet midir? Değil. Bu, bu hükmü açıklamak değildir. Asıl maksat onların say etmeyi terk etmekten sakınmalarını reddetmektir. Çünkü korktular bunlar ya bu cahiliye fiilinde mi? Çünkü onlar aralarında say etmenin cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşüne sahiptiler. Say etmenin esas hükmü de Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın alametlerindendir buyruğu ile açıklık kazanmış olmaktadır. Ee, önümüzdeki ders inşallah el-ibratu bi-umumi lafs la bi-husus-sebep asıl itibar alınan lafsın umumiliği değil sebebin hususiliğidir. Kaidesi ki bu müthiştir, mükemmeldir ve çok önemlidir. Tevitte de faydası vardır. Birçok işgal çözümlerde de faydası vardır. Oradan devam edeceğiz inşallah. Ee, ve tabi biz inşallah şey olmuyor değil mi? Yani çok yavaşla hızlı ve çok yavaş veya çok hızlı gitmiyoruz değil mi? Orta seviyede.